ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Ceyda, hoş geldiniz hoş geldiniz. Nasıl efendim? Nasıl siz? Siz? Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Evet. Efendim bir izleyicimiz selamünaleyküm. Aleyküm. Allah sizin suretlerinize bakmaz, kalplerinize bakar. Hadis-i şerifte kalpten kasıt düşüncelerimiz midir acaba? Allah razı olsun. Ayrıca hocam, ümmetin hepsi için dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Selametle demiş efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselam aleyhi ya seyyidil evvelin ve ahirin ve ila cemilil peygamberi ve'l mursalin ve ila cemilil peygamberi ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Allah sizin suretlerinize suretlerinize bakmaz sizin kalplerinize bakar buyurdu Kalben maksat Düşünceler değildir sadece. Kalp, gönül. Varlık itibariyle insan gönüldür. Allah'ın kendisini nefreti ki ruhtur yani. Gönüle bakınca, iman gönül ile, kalp ile tasdiktir çünkü. Kalbin tasdik etmesi gerekir. Eğer Allah gönüle bakıyorsa, imanımıza bakıyor demektir. Kendisine olan evet, aşkımıza, muhabbetimize bakıyor, teslimiyetimize bakıyor, edebimize, edebimize bakıyor. Bununla beraber haşetimize bakıyor. Gönlümüzdeki tecellisine bakıyor. Yani isimleri Allah'ın isimleri ne kadar tecelli etmiş ona bakıyor. Dolayısıyla bu sadece, bir düşünceden ibaret değildir. Onun hakikatine bakıyor. Gönül alemini düzenleyen insandır. İnsanın kendisidir. Kendisiyle hakikati arasındaki perdeyi aralayınca ya da ne kadar aralamış, aralamışsa Allah'ın güzelliği o kadar tecelli ediyor. İman o kadar tecelli ediyor. Bu insanın kendi elindeki bir şeydir, tercihidir. Eğer Allah'a dönüp ben iman ettim derse, karar verirse Allah onun gönlünü açar. Yok, böyle bir niyeti, böyle bir kararı olmazsa kendini kapatmış olur. Dolayısıyla Allah'ın kendisine nefretli ruhtan istifade etmez edemez. Ne kadar perdeler aralanmışsa, benliği ne kadar temizlenmişse, bencilliği ne kadar temizlenmişse o kadar kendi kendine yakın olmuş olur. O kadar Allah'ın güzelliği orada tecelli eder. Allah gönlümüzdeki imanımıza, tecellisine, güzelliğine bakar yani. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir gül. Babacım seni çok seviyoruz. Gül kokulu pirimiz, nur yüzlü pirimiz. Hani Medineli ensar sahabeler Resulullah e diyorlar ya Ya Resulallah sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte geliriz. Ey efendim, ey sultanım, pirin siz Allah'ın bereketiyle yürüyün, biz de sizinle de gelelim. Siz isteyin, biz yapalım. Efendim, sultanım, siz bize Rabbimizin bir lütfusunuz. Rabbim bizi size yük etmesin. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Sultanım, efendim, sizi çok seviyoruz. Rabbim bizi sizinle bir ve beraber eylesin. Amin. İnşallah bir ve beraber oluruz. Bununla beraber, hepimiz, birbirimiz için Allah'ın lütfi olmamız gerekir. Yani birbirimize cennet olmaya çalışmamız gerekir, cennet olmamız gerekir, rahmet olmamız gerekir, muhabbet olmamız gerekir ki, kazanabilelim. Ne kadar Allah insanı insanla imtihana tabi tutar, ne kadar insana yakın olduysa, rahmet ettiysek, sevdiysek, ikram olduysak, nimet olduysak, o kadar da onun karşılığında Allah'ın sevgisine, muhabbetine, ikramına, afına, mahfiretine layık olmuş oluruz. Onun için bize düşen birbirimize rahmet olmaktır. Evet, kardeşimizin söylediği gibi lütuf olmaktır, ihsan olmaktır, ikram olmaktır. İnşallah birbirimize ikram oluruz, lütuf oluruz. Allah razı olsun kardeşimizde. Efendim İstanbul'dan İbrahim Şirinkaya cehennemden çıkışla alakalı ayet var mı hadislerden çıkış olduğu yazıyor ama Peygamberimiz Kur'an'a uymayan hadisleri almayın buyuruyor. Hocamız bizi bu konuda aydınlatırsa çok mutlu olurum. Allah razı olsun. Allah cehennemden çıkış yok dedi. Herhangi bir şekilde hadis eğer ayetle çelişiyorsa bu durumda kabul etmemiz gereken elbette ki ayettir. Bununla beraber Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetin dışında bir şey söylememiştir. Onun dini Kur'an'dır. Kur'an'dan başka bilgisi de yoktur. Herhangi bir konuda sahabe bir şey sorduğunda o konuda ayet inmemişse bilmiyorum der. Rabbim bu konuda herhangi bir şey indirmemiştir bekleyin der. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında bir şey söylemez söylememiştir. Eğer söyledi denirse, ayete ters düşen bir şey söylenirse, bu durumda bu Resulullah Efendimiz'e iftiradır. Dense ki, biz söylemedik, başkaları söylemiş. Alimlerimiz böyle söylemiş, biri söylemiş yani. O söylediyse, sen de onu söylüyorsan, sen onu tasdik edip söyledin. Dolayısıyla o, o alimden çıktı, onu sen söylemiş oldun ve bundan sorumluysun. Allah adına konuşurken, Allah'ın söylediği bir şeyin dışında seni bir şeyi söylüyorsan, bu durumda zorunlu olmuş olursun ki, eğer konuşacaksan, bilerek konuşman gerekir. Bilmiyorsan, konuşmaman gerekir. Yoksa bunun hesabını veremezsin. Evet, Allah cehennemden çıkış yok dedi. Cehenneme girenlerin azabını artırırız dedi. Buna beraber Allah cehennemi kafirler için, zalimler için hazırlanmıştır dedi. Müminler için değil. Mümin cehenneme girmez. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Müminler sırattan geçerken, cehennemin içindeki yoldan geçerken yani, müminler geçerken cehennem diyecek ki çabuk geç, evet, nurun ateşimi söndürüyor. Yani eğer mümin cehenneme düşecek olsa onun nuru cehennemi söndürür. Değil cehenneme gitmek. Bununla beraber eğer onun nuru yoksa, iman etmemişse bu iman nurudur. Aşk nuru, muhabbet nurudur. İbadetinin, abdiyetinin, kulluğunun nurudur. Eğer imanı yoksa zaten çıkmaz. Daha önce söylemiştim. Allah son nefeste ölenleri anlatırken buyuruyor. Ölecek olan, eğer ölen, kitabını sağından alacak biriyse, ona cennetten, cennetliklerden selam vardır. Sonundan kitabını alacak biri ise ölmeden, ölürken ona kaynar sudan ziyafet vardır. Ölen eğer Allah'a yakın olan, mukarebundan biri ise ona da revh reyhan vardır buyurdu. Ona hemen cennet vardır. Buna karşılık hala yok. Müminler cehenneme gider, çıkar. Çıkış var demek ayetlere itirazdır. Ayetleri kabul etmemektir. Dolayısıyla şeytana bu tavizi vermektir. Neden böyle söylüyor şeytan, bu sözü veriyor? Yani önemli değil, sen cehennemlik olsan bile girersin çıkarsın. Bu hiçbir mümine yakışır mı? Böyle bir düşünce, böyle bir fikir. Sen Allah'ı seveceksin, iman etmiş olacaksın, Allah'ı seveceksin. Allah'ı her şeyden çok, canından çok seveceksin. Ve o seni cehenneme gönderecek. Böyle bir şey olur mu? Eğer Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmiyorsan sen iman etmemişsin. Zaten senin imanın yok. Allah öyle söyledi. Yani iman inanmaktır deyince böyle sorun çıkıyor. Nasıl olsa inanıyoruz biz de. İnanmak iman değildir. İnan, i̇mam Allah ve retulünü her şeyden çok, canından çok sevmektir. Gerektiğinde her şeyini kurban edip canını da kurban edebilmektir. Evet, Onun için cehennemden çıkış yok. Bununla beraber memiler cehenneme gitmez. Hatta Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi ayetlerimizi dinlemeyenler, hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır. İnsanlar cehenneme gitmez. Cehenneme gidenler hayvan gibi olanlardır. Kör, sağır, dilsiz, kalpsiz, gönülsüz olanlardır. Kulağı var, işitmiyor. Gözü var, görmüyor. Kalbi var anlamıyor. Anlamak istemiyor. Yoksa müminler cehenneme gitmez. Haşı. Mümine böyle bir şeyi layık görmek çok çirkin bir iftira olur. Evet. mümin Rabbini her şeyden çok, canından çok sevendir. Onu cehenneme layık görmek. Cehennem Allah'ın gazap ettiği yerdir. Zalimlere, kafirlere, müşriklere, münafaklara hazırladığı yerdir. Mümin'i nasıl oraya layık görürsün? Evet, böyle bir şey yok. Böyle bir ayet yoktur. Evet, Allah cehennemlikler içinde, cennetlikler içinde aynı şeyi buyurur. Halidine nefiha, halidine nefiha, ebeda, ebedi dedi. Evet, bunun dışında bir şey söylemek doğru değil. Başka bir sorun daha var. Mesela bazı kardeşlerimiz, işte ebedi demek, sürekli demek değildir. Tabii bunun için kendine göre gerekçeleri var. Yani kısa, sonlu olan bir dünya hayatından sonra bunun karşılığında ebedi cennet de doğru değildir, ebedi cehennem de doğru değildir, diyor. Allah ebedi diyor, anlamaya çalışıyor daha doğrusu kardeşlerimiz. Tek bir ayet söyleyeyim, Allah buyurdu, o cennetlikler için, İlk tattıkları ölümden sonra bir daha ölüm yoktur, bitti, ölüm yok dedi artık, yani ebedi. Ebedi derken, yok ebedi öyle işte, bir sınırı var, hayır, Allah, bir daha ölüm yok dediyse, ikramda bulunuyor. Dünya hayatı, hatta insanın yaratılışı bir nimet, bunu hak etmiş değildir. Yani, bunu hak etti, Allah onun için verdi, hayır. İnsan var olmayı mı hak etti? Varlığı mı hak etti? Hayır. Aynı şey ebedi hayat içinde geçerlidir. Cennet içinde geçerlidir yani. Allah yerle gök durdukça dedi. Evet. Bir de onun yanına bir daha ölüm yoktur demesini anlamak gerekir. Belki bizim aklımız bunu almaz. İle de bizim bunu anlamamız gerekmiyor. Allah bir şey söylediğinde mümine düşen iman etmektir. Yok benim aklım almadı, aklım kabul etmedi. Onun için herhalde başka bir şey söylemiştir. Hayır. Allah'ın söylediği her şeyi anlayamazsın. İman etmen gerekir yani. Evet. Cennet de ebedidir. Cehennem de ebedidir. Ve Allah bir daha ölüm yok dedi. Cehennemlikler içinde ölmezler ki ölsünler. Yaşamazlar ki yaşasınlar öyle bir hayat yaşanıyor ki, ölmeyi isteyecek, ölemeyecek. Sonra Allah ne yapar? Sonra ne yapacak? O bildir. O bizim işimiz değildir. Bu konuda Allah'ın herhangi bir bilgi eğer bize vermemişse, bize düşen sadece iman etmektir. Ebedidir dedi, ebedidir dedi. Bir daha ölüm yok dedi, ölüm yok dedi. Evet, söz dolayısıyla bitmiştir. Evet, herhangi bir şekilde bir Orada böyle farklı bir şey söylemek doğru değildir. Her neyi söylemişse evet, olduğu gibi söylemek lazım. İman etmemiz gerekirse sadece iman etmemiz gerekir. Yani kısa dünya hayatında cehennemi hak etmiş sürekli olmasın. O Kullar O'nun kuludur. Dilerse azap eder, dilerse mağfiret eder. Aziz ve hakim olan O'dur. Onun için bizim söz söylememiz doğru değildir burada. Evet. Efendim Tekirdağ'dan Osman Akın kadınlar cuma namazına gitmiyor. Peygamber Efendimiz zamanında gidiyorlardı. Şimdi gitmiyorlar. Kur'an'da buna engel bir durum yok. Bu durumda hocamız ne söyler? Bu durumda gerekeni söylemiştik. Cuma namazı kadınlara da tıpkı erkekler gibi farzdır. Ama kadınların mazeretleri vardır. Yani Allah evet. Resulü ile onlara o izni vermişse evet, hamile olabilir, süt emzirebilir, çocuk bakabilir, çocukları bırakıp gidemeyebilir. Dolayısıyla o öğle namazı kılar. Ama imkanı varsa bu imkanı değerlendirip kazanmak için gitmelidir. Çünkü Allah Cuma namazına davet ederken erkekler demedi. Cuma günü Allah'ın zikrine davet edildiğinizde Allah'ın zikrine koşun. Ayrım yapmadı. Ayrım yapmadığı için Dolayısıyla onlara da farz olmuş oldu. Ama erkekler deseydi doğru. Erkekler demediyse Yani hitap Ya eyyuhellezine amenüysa Ya yuhel nas Ya eyyuhelmüminun Fark etmiyor. Toplamdır o. Ama erkekler olsaydı sadece erkekleri onu söylerdi. Onun için. Cuma namazı dolayısıyla tıpkı erkekler gibi kadınlara da farzdır ama mazereti olunca bu mazerettir. Kadınların ayrıca mazeretleri var. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz Cuma namazına zaten davet etmiş gidiyorlardı. Bir de vakit namazlarına da gidiyordu Resulullah Efendimizin zamanında kadınlar. Hatta sahabe anlatıyor yaklaşık cemaatin yüzde kırkı kadındı. Resulullah Efendimiz de sahabeye, kadınlarınız namaza, vakit namazına gelmeyi istediklerinde onlara mani olmayın diye emretmişti. Ama erkek kendini o kadar büyük gördü ki, kadını yok saydı. Hatta insandan, kuldan saymadı. Sanki bir tek o Allah'a karşı sorumluydur. O da kul, o da kul. Dolayısıyla hakkı vermeyen erkeklerdir. Müsaade etmem, izin vermem dedi. Allah gelsin dedi, o da izin vermiyor. Yarın kıyamet günü bunun hesabının nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Kadın olsun erkek olsun, eşler aynı zamanda mümin kardeşleridir. Birbirlerine Allah yolunda yardım etmeleri lazım, kazansınlar diye. Birinin kazandığını öteki de kazanmış olur. Yardım edip destek olduğu içindir bu. Efendim Balıkesir'den Metin Çamaşırcıoğlu. Selamünaleyküm, Aleyküm Muhterem Hocam. Muhterem Hocamıza ve sevenler, sevenlerine muhabbetlerimi arz ediyorum. Mezhep İbamlarımıza ve genel olarak dinimizi öğreten hocalarımıza bakışımız nasıl olmalıdır? Bu kişileri ne derece sevip saymamız gerekir? Bir de işimden, iş yerimden dolayı çok sıkıntı yaşıyorum. Başka bir işe de geçemiyorum. Dualarınızı ve tavsiyelerinizi istirham ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, mezhep imamlarımıza, hocalarımıza, alimlerimize nasıl bakmamız gerekir? Önce herkes kendisinden sorumludur. Mutlaka bakışının Allah'a ve Resulüne göre olması gerekir. Mümince bir bakışa sahip olmamız gerekir. Alimlerimiz İster mezhep alimlerimiz olsun, ister şu andaki İslami anlatan, Allah'a davet eden, Allah'ın vahyini anlatan, sünneti anlatan veya cemaatin önderleri, tarikatın önderleri olsun hepsi kendine göre Allah'a davet ediyor. Cennete, cennete koşmaya davet ediyor. Allah'a firar etmeye davet ediyor, kulluğa, abdiyete, ibadete davet ediyor. Elbette ki, bildiği kadarıyla, anladığı kadarıyla davet ediyor. Dolayısıyla hepsine bu gözle bakmamız gerekir. Hepsine Peygamber varisi gözüyle bakmamız gerekir. Bununla beraber, her birini kendine göre içtihadi farklı olabilir. Birine göre öteki yanlış, ötekine göre de öteki yanlıştır. Peki bize düşen nedir? Bir tarafta durup işte bu ötekileri hepsi yanlış yapıyor demek doğru olur mu? Hayır. Bu edebe aykırıdır bir kere. Her birinden neyi alabiliyorsan, öğrenebiliyorsan onu alıp onu öğrenmen lazım. Eğer senin de bir iştihadın varsa bu durumda sen de iştihad edersin. Evet Hangisini kabul edersen onu alırsın ondan. Herhangi bir şekilde bir alimi tekfir etmek, küfürle itham etmek öyle oluyor. Evet, bakıyoruz, kardeşlerimiz peygamber varisi bunlar. Her biri alim olduğunu iddia ediyorsa peygamber varisi demektir bu. Birbirini küfürle itham eder, zındıklıkla itham ediyor. Yalancılıkla itham ediyor. Evet, daha fazla tabi ileri gidip çok farklı şekilde birbirini itham ederler. Bu yanlış bir bakıştı. Bu tavır doğru bir tavır değildir. Allah müminler kardeştir dedi. Kardeşimize böyle saldırmamız doğru değil. Önce kardeşimizin imanını görmemiz gerekir. O mümin, o Allah'ı seviyor. O Allah'a davet ediyor. Allah'ın vahyine davet ediyor ayet okuyor, hadis okuyor. Yani sadece bir hatasına, bir yanlışına, beş yanlışına bakıp, onu küfürle itham etmek, zindiklikle itham etmek nasıl doğru olsun, nasıl yakışsın? Kendi bakışımızı söyleyelim. Mesela biz her bir cemaate baktığımızda öyle görürüz. Her biri, evet, tabiri caizse, canlı Kur'an, Sünneti uygulamaya çalışıyor, hadisi anlatmaya çalışıyor. Evet, üzerinden Resulullah Efendimiz'in hali görünür. Böyle bir durumda ikisini birbirini başka bir şeyle itham etmesi doğru olur mu? Olmaz. Her birini cennete görüyoruz. Cennete görüyoruz ama cennete kavga ediyorlar yalnız. Sorun burada, sıkıntı burada. Kavgaya gerek yok. Cennet 8 kat. Bin derece vardır her bir katta her bir derecenin arası yerle gök kadardır dedi. Herkese yer var. Böyle kaba etmeye gerek yok yani. Evet, hepsini doğru yolda görüyoruz. Hepsini evet, iştihad ederken Allah'ın rızasını gözettiğini düşünüyoruz. Böyle kabul ediyoruz. Elbette ki nefis de işe karışır. Bir şeyi söyler, işinden çıkamaz, onu böyle sürdürmeye çalışır. Bu doğru değil. Alimse büyük durması gerekir. Ümmetin birliği, beraberliği için çaba gayret sarf etmesi gerekir. Tefrikaya, ayrılığa, düşmanlığa sebep olacak bir kelime kullanması doğru değildir. Diyelim ki bir cemaat, başka bir cemaat hakkında bir kelime söyledi. O cemaattaki o kelimeyi doğru olarak kabul etti, oradan uzaklaştı. Ne olur? Bu durumda ona zarar vermiş oldu. Onu yolundan etmiş oldu. Allah herkese akıl vermiş. Bırakın ümmet tercihini yapar. Ümmet tercihini yapsın. Evet. Bu tercihi yaparken Allah'ın kendisine verdiği akılla, ilimle tercih yapacak. Ama kesinlikle tefrika yapmamak gerekir, düşmanlığa sebep olacak bir kelime kullanmamak gerekir, birbirimizi bu şekilde böyle küfürle itham edercesine, evet. itham etmememiz gerekir, birbirimize karşı, birbirimizin ilmine karşı, imanına karşı, kulluğuna karşı edepli olmamız gerekir. Yani, Alib'in biri bir söz söyledi, içtihad etmiş, onu kabul etme, olur kabul etmeyebilirsin. Ama bin tane de güzel şey söylemiş. Neden o bir yanlışı görüyorsun, o bin tane güzelliği görmüyorsun? Böyle görmen gerekir. O senin kardeşin, onu böyle sevmen gerekir. Sen onu böyle itham ettin, ya Allah'a yakın biriyse, ya Allah'ın sevdiği biriyse, Allah'ı seven biriyse, sen Rabbinin sevgisini kaybettin, imanını kaybediyorsun farkında olmadan ya da geçmişteki alimleri eleştirip çekiştiriyor. Veli eleştirip çekiştiriyor. Bu edebe Hiç yakışmadı bu. Bir alime yakışmadı. Yani bizim işimiz geçmişteki alimleri ya da velileri eleştirip çekiştirmek değildir. Eğer o Allah'a yakın biri ise evet. Allah'a ters düştü. Onun için eleştirmek, çekiştirmek, yermek kesinlikle yanlıştır. Geçmiştekiler için Allah ayet kerimede öyle buyurdu. Onlar bir ümmetti, geldi, geçti. Onların yaptıkları hesapları onlara, sizin yaptıklarınız hesabını sizedir. Geçmişteki bir velinin, bir alimin yanlış yaptığını ispatlamaya çalışmak doğru değildir. Bize düşen hakkı ispatlamaktır. Hakkı olduğu gibi ortaya koymaktır. Allah böyle söylemiş. Dolayısıyla evet. ayet burada. Tercih kullarındır. Allah bir kuru kendisine kur olsun, abd olsun diye yaratmışsa, güzel yapsın, doğru yapsın diye yaratmışsa, dua etsin, davet etsin diye yaratmışsa, rahmetin içine girsin, rahmet olsun diye yaratmışsa, o biliyor işi. Allah onunla beraberdir. Allah ona ondan daha yakındır. Allah ona öğretir. Hiç endişeye gerek yok. Hiç bir insanı aptal yerine koymak yakışmaz. Eğer Allah onu bunun için, kulluk için yaratmışsa, o kulluğu öğrenecek. Allah ona öğretir. Öğretmeyene kadar hesaba çekmez. Endişeye gerek yok yani. Bırak o tercihini yapsın. Bırak Allah ona tercih ettirir. Niye endişe ediyoruz o kadar? İlla de benim söylediğim doğruydur. Ötekini ters tarafa koyup düşman gibi görüyoruz. Buna beraber bizim derdimizin kulluk olması gerekir. Alim olmak değil. Önder olmak değil. Önde yürümek değil. Derdimizin evet. Allah'a nasıl kul olurum? Rabbimin rızasını nasıl kazanırım? Nasıl kendimi bir kul olarak Rabbime kabul ettirir, Rabbim bana kurum der. Derdimizin bu olması gerekir. Bu olmazsa, haşet olmaz. Haşet varsa bu vardır. Haşet yoksa, o alim değildir. Sadece bilgi yüklenmiş. Bu doğru olmaz. Edebe aykırı bu. Görüyoruz, ümmet paramparça. Her bir, kafadan bir ses çıkıyor, doğru yol bizde diye. Evet. Öteki diyor, paran parça olmuş, doğrudur ama ben doğruyu gösteriyorum. Yani sen doğruyu gösteriyorsan sen kendine davet ediyorsun. Sen sadece ayeti söyle, Allah'ın emrini söyle, Resulünün sünnetini, hadisini söyle, işi kula bırak. Sana düşen kardeş olmaktır. Kardeş olmaya, evet, birbirimizi sevmeye davet etmektir. Eğer nefret ettirdinse, onu yolundan alıkoydunsa, yoldan çıkardınsa, bu durumda bu işi kim yapıyor? Bu işi zaten yapan var. Böyle bir işe sebep olmak, böyle bir şeye sebep olmak bunu kim yapıyor? Söylemeye dilimiz varmıyor yani. İblis yapıyor. Şeytan yapıyor bu işi zaten. Biz ona mı yardım edeceğiz? Yoksa birlikten, beraberlikten imanımız yetmez mi bir olmak için? İmanı varsa bir kurun, o Allah'ı seviyor. Allah onu seviyor. Bize de düşen onu sevmektir. Ona yakın olmaktır. Ona yardım etmektir. Bulunduğu yerden onu çıkarmak değildir. Evet. Efendim İstanbul'dan Engin, selamun aleyküm hocam. Futbol oynamak günah mıdır? Futbol bir spordur. Bütün sporlar neyse futbolda odur. Böyle kendi kendimize din üretip, yasaklar koyup, bu dindir demek, evet. Yakışmaz. Spor yani. Nasıl ki güreş bir sporsa, yüzme bir sporsa, ok atmak bir sporsa... Evet. Aynı şekilde futbolda bir spor. Herhangi bir şekilde evet, günah olmaz. Elbette ki eğer insanlar birbirine zarar veriyorsa o spor olmaktan çıkmıştır. Ona spor denmez, zarar veriyorsa. Evet, yoksa futbol sıradan bir spordur. Evet, evet. Efendim İstanbul'dan Rıdvan gelir. Ben niye dünya geldim? Sebebi nedir? Büyük soru. Varlık sorusu, hayat sorusu. Ama doğru soru. Bu sorunu mutlaka herkesin kendi kendine sorup cevabını vermesi gerekir. Eğer cevap veremiyorsa buna kesinlikle o, bir boşlukta olmuş olur, boşluğa düşer. Boşluğa düşmek demek, evet, şeytanın tuzağına düşmek demektir. Allah bizi neden yarattı? Rabbimize soracağız. Beni niye yaratın ya Rabbi? Alacağımız cevap nedir? Bana abdolasın diye. Seni kendim için yarattım. Bana abd olman için, kul olman için, aşık olman için, sevmen için. Ben seni seviyorum, senin de beni sevmen için yarattım. Abdolmak bu. İman bu zaten. La ilahe illallah demek bu. Hayat baştan sona bu sevgiyi kazanmaktır. Bu sevgiyi ispatlamaktır aynı zamanda. Allah dünyayı yarattı, hayatı yarattı. Her bir kula farklı farklı imkanlar verdi. Eğer iman etmiş, beni seviyorsan hadi imanını, sevgini ispatla. Onun için ver diyor, ver, fedakarlık yap, ikram et. Allah insanı yeryüzünde halife olsun diye yaratmış. Halife, temsil eden demektir. Emaneten temsil eden demektir, emaneten. Kimi temsil ediyor? Ruhundan etmiş dolayısıyla halife kılmış. Rabbini temsil ediyor, Allah'ı temsil ediyor. Allah'ın isimleri onun üzerinde tecelli ediyor. O da o isimlerle Rabbini yeryüzünde temsil ediyor. Yani rahmet ediyor, ediyor, ikram ediyor, yardım ediyor. Her ne yaparsa yapsın Allah'ın isimleriyle yapıyor. Ne kadar güzel yaptı Allah'ın isimleriyle insanlara, varlığa, mahlukata, muamelede bulunduysa o kadar Rabbini temsil etti ve ona halife oldu. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Halife olsun diye yarattı. Evet, i̇man etsin, aşık olsun, o güzellik onun üzerinde tecelli etsin, halife olsun diye yaratmış. Bunu anladıksa, kim olduğumuzu, ne olduğumuzu anlarız. İnsan, Allah'ın ruhundan nefettiği, kendinden varlık verdiği, hayat verdiği varlıktır. Meleklerin secde ettiği varlıktır. Allah'a yeryüzünde Evet, Halife olan, ayna olan varlıktır. Kendimizi böyle anlamamız gerekir. Allah bizi böyle tanımlıyor çünkü. Sen busun diyor. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim buyurdu. Bu durumda o en öndedir. O çok özel. Onun için insan evet, kainatta, varlıkta Allah'ın gülüdür dedim. Gül. Her şeyi Rabbini hamd ile tesbih eder. Ama insan bir başkadır. Bu aşıklık bir tek insana maksustur. Aşık olmak. Allah'a aşıklık. Evet, ölümüne aşıklık. Her şeyini, canını kurban edecek kadar aşıklık. Bu özel bir ikram. Onu özel yapan Allah'ın kendisinden nefrettiği ve O Rabbine aşık. Sahibine aşıktır. Onu özel yapan budur. Bu sevgisi, bu aşkı, bu imanidir. İnsanı böyle anlamak lazım. Ama iman etmeyince ne olur? Hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağı dedi. Neye gelmişiz? İman etmeye. Abd olmaya. Yani Allah'a aşık olmaya. Daha doğrusu, Allah bizi seviyor, kurunu seviyor. Bu sevgisine karşılık istiyor, karşılık vermeye gelmişiz. Her anda Allah Kur'una ben seni seviyorum diyor. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, ben seni seviyorum diyor. Karşılık olarak ben de seni seviyorum de diyor. Bunu gör, ikramımı gör, her anda rahmetimle sana muamele ettiğimi gör. Her anda kazanmanı istediğim için sana muamele ettiğimi gör. Gör, seni seviyorum dediğimi duy, duy bunu, işit bunu. Karşılık olarak senden istediğim, ben de seni seviyorum. La ilahe illallah demek, ben seni seviyorum demektir. Ben Allah'ı her şeyden çok seviyorum demektir. Allah benim ilahımdır, mağbudumdur, maşrukumdur, sevdiğimdir. Yolunda, uğrunda her şeyi feda edecek, evet, kurban edecek, tek sevdiğimdir demektir. La ilahe illallah. Yoksa, bunu böyle anlamadıksa, kendi kendimize bir şeyleri anlamaya çalışırız. Mutlaka, işi Allah'tan Öğrenmek gerekir. Evet. Bunun için mutlaka bir yolculuğa da ihtiyaç var yalnız. Öyle bir anda birkaç kelimeyle öğrenilecek şey değildir. İmanın, kulluğun, aşkın, muhabbetin tadılması gerekir. Gönlün işidir, aklın işi değil çünkü. Bunun için bir gönül ehline ihtiyaç vardır. Gönlü iman nuruyla dolu, aşkla dolu bir gönülle ihtiyaç vardır. Onunla beraber olmaya ihtiyaç vardır. En kestirme yol. Evet. Efendim Denizli'den Aysun Akkaya selamünaleyküm. Aleyküm. Mehmet Okuyan Hocadan dinledim. Diyor ki sonlu bir hayatın nasıl sonsuz bir cezası veya mükafatı olabilir? Allah'ın ebedi dediğiyle bizim anladığımız ebedilik aynı olmayabilir. Allah'ın ebedi deyişini nasıl anlamak lazım? Allah sizlerden razı olsun. Evet, farklı farklı ayetlerde Allah ebedi kelimesini kullanır. Bir insanın hayatı için bir insana hitap ederken ebediyen bunu yapma resul Efendimize, evet. Münafıkların namazını kılma. Kabri üzerinde durma. Ebediyen yapma dedi bu Ebediyen deyince onun hayatıyla sınırlı olmuş oldu. Evet, dünya hayatı için ebedi kelimesi kullanılınca Kıyamete kadar demektir bu. Dünya hayatı için. Dünya için yani. Ama ahiret için bunu kullanınca, ebedi deyince, söyledim biraz önce, evet ne buyurmuştu? Onlar bir daha ölüm tatmazlar dedi. O zaman ebedi demektir bu. Bu ebedi farklı bir ebediyettir. Dünyaya göre bir ebediyet değildir. Ahirete göre bir ebediyettir ki bir daha ölüm tatmaz dediyse, hem cennetlikler için, hem cehennemlikler, cehennemlikler için buyuruyor bunu. Ama oradaki hayat farklılaşabilir dense evet olabilir. Allah farklı tecelli eder. Nasıl? Kullarını cennete göndermiştir. Farklı bir şekilde tecelli eder. Bu sefer ondan daha büyük nimeti ikram eder. Eğer cehennem ehline bu muameleyi yaparsa o da başka türlüdür. O da daha farklıdır. Onların sadece azabını arttırır dedi. Azap demek sadece ateş demek değildir. Ayrılık azabidir. Rabbini kaybetme azabı. İnsan olmayı kaybetme azabidir. O kabul etmedi. İnsan olmayı kabul etmedi. Allah, Allah ona bir daha yok karar verdim seni bir daha insan yapacağım demez. Bu hükmü bir sefer verdi. Dolayısıyla söz benden çıkmıştır dedi. Her neyi söylemişsem o öyledir. Evet, bir daha geriye dönüşü olmayacak bir şekilde, evet, o ona azaptır. İnsan olmayı kaybetme azabı, Rabbini kaybetme azabı, evet yeterlidir ve bu ebedidir. Ceneti kazanan için de bu böyledir. Evet, bir daha ölüm yok dediyse nimetlerini değiştirebilir. Belki bambaşka bir şekilde, hiç bizim bilmediğimiz isimleriyle tecelli eder, farklı bir muamelede, farklı bir ikramda bulunabilir. Ama ebedidir. İnsan için bir daha ölüm yok dedi Allah. Bir daha ölümü tatmayacak dedi. Dolayısıyla söz bitmiş. Yoksa böyle sanki o da Allah e, Allah şirk koşulmuş gibi Allah ebedi olan, bakıyor olan Allah'tır, o da ebedi olmuş olur. Allah yaratmış öyle. Ya da kısa bir hayat için ebedi cennet, ebedi cehennem olmaz demek. Söyledim biraz önce. Yani biz yaratılmayı, varlık olmayı, insan olmayı, meleklerin secde ettiği varlık olmayı hak edecek bir şey mi yaptık? Hayır. ikram ikramı. İkram etmeye devam eder. O sadece ikram eder. Rahmet eder, sever, işi bu, güzelliği bu, bu güzelliğinin tecellisidir. Hak ettiği için değil. Öteki için, öteki hak etmedi. Allah bu imkanı verdi, kendisini yaratan Rabbini kabul etmedi. Kelamını kabul etmedi, edemedi. Ben dedi, ben ondan daha iyi biliyorum ve ben bunu böyle kabul ediyorum dedi. Dolayısıyla kaybetti. Evet, bir daha o imkanı vermez Allah. Evet. Efendim İstanbul'dan Elman. Ben Şii'yim, Azeriyim, İstanbul'dayım. İşim gereği sürekli dışarıda oluyorum. Bizde namaz kılarken önümüze bir taş bırakıyoruz. Buna mühür diyoruz. Kabe'nin toprağından secde ederken onun üzerine secde ediyoruz. Namaz vaktinde yolda bir camiye girip namaz kıldığımda bana bir garip bakıyorlar. Soru soruyorlar, neden böyle yapıyorsun diye. Benim de gönlüm çok meşgul oluyor. Namazlarımda bana sıkıntı oluyor. Ne yapmam gerekir? Evet. Kardeşimiz ben Şia'yım dedi. İster Şia olalım, ister Sünni olalım, ister Alevi olalım, ister Şafi olalım, Hanefi olalım. O farkı etmiyor. Hepimiz mümin ve Müslümanız. Bu dinin bir peygamberi var. Eğer biz onun peygamberliğini kabul etmezsek, onun bize örnekliğini kabul etmemiş oluyoruz. Peygamberliğini, örnekliğini kabul etmiyorsak, mümin ve müslüman olmuyoruz. Her konuda, her neyi yaparsak yapalım. Hangi mezhepte, hangi tarikatta, hangi cemaate olursak olalım. Önce Allah'ın bize verdiği bir isim var ki, mümin, müslüman. Resulullah Efendimiz bu konuda ne yapmış diye bakmamız gerekir. İster hocamız ya da mezhep imamımız ya da cemaat önderimiz ne derse desin. Herkes birebir teke tek Allah ile muhataptır. Allah'a karşı sorumluydur. Resulüne tabi olmakla sorumluydur. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Resulullah Efendimiz böyle bir şey yapmış mıdır? Yapmamıştır. Her yere secde etmiştir. Taşa da secde etmiştir, toprağa da secde etmiştir. Herhangi bir örtüye de secde etmiştir. Dolayısıyla ile de yani bu taşa ya da bu toprağa secde etmek demek ısrarla bunu bu böyle olmazsa olmaz demek. Evet, doğru olmaz. Bu, yanlış olur bu. Allah akıl vermiş. Mutlaka aklımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Taşa yapsak kabul eder mi? Eder. Toprağa yapsak eder mi? Eder. Resulullah Efendimiz öyle yapmış. Sahabe öyle yapmış. Bakalım Hz. Ali Efendimiz öyle yapmış. Bu durumda, bunun dışında bir şey söylemek, Resulullah Efendimiz'e uymak değildir. Sahabeye uymak değildir. Hz. Ali Efendimiz'e uymak değildir yani. Kendi kendimize ürettiğimiz bir şey olmuş olur. Başka bir sebep gösterelim. Sebep her ne olursa olsun o doğru olmaz. Onun için gönlümüzün rahat olması gerekir. Kendimizi müminlerden ayırmamız doğru değildir. Diyelim ki bir şafii bir hanefilerin camisine gittiyse o anda o imama tabi olmuştur. Dolayısıyla o da onun hanefidir. İmama tabi olmuş Aynı şekilde bir şia olsun, bir başka bir mezhepten olsun, başka bir yere gittiğinde, yani oradaki imam neyse o da otur. Ayrım yapmak doğru değildir. Farklı bir harekette bulunmak doğru değildir. Onlar nasıl yapıyorsa sen de öyle yapacaksın. Ki imama uymuş olasın. Diyelim ki namazı tek başımıza kılıyoruz, elbette ki nasıl biliyorsak öyle kılacağız. Ama, bir farklılık olmasın, müminler arasında bir farklılık olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Yoksa herkes durup bize bakıyorsa, bu durumda sorun var, onu yapmamız gerekmiyor. Tek başına olunca onu yapalım, tek başına eğer orada başkaları da varsa, farklı bir gözle bakacaklarsa onlar da bilmiyor, onlar da yanlış anlamış. Mezhebi din zannetmiş. Farklı bir mezhep olunca bu sefer, hiç mümin yüzüyle bakmıyor. O da yanlışa düştü bu sefer. Evet, biz de yanlış yapmış olduk. Onların gönlü bozulduğu için ne onların gönlü bozulsun ne bizim gönlümüz bozulsun. Evet, O anda nasıl yapılması gerekiyorsa herkes gibi ibadetimizi yapmamız gerekir. Böyle bir durumda yapaması daha uygun olur. Hem rahatsız da olmamış olur. Hem bakanlar da rahatsız olmamış olur. Yanlış anlamamış olur. Efendim Aydın'dan Murat, altın erkeğe neden günah kılınmıştır? Altın erkeğe neden günah kılınmıştır? Ona günah demek, haram demek doğru değildir. Resulullah Efendimiz, Allah böyle bir şey buyur, buyurmamış. Resulullah Efendimiz, kadınlar gibi süslenmeyin dedi. Altın olsun, ipek olsun, onlar kadınların giyeceği şeylerdir. Erkeklerin böyle kadınlar gibi süslenmesi doğru değil, dedi. Söz bu. Yoksa ona haram demek yanlış. Mesela kadın gibi süslenmemektir. Mesela görüyoruz, evleniyor, düşen yapacak, altın yüzük haramdır diyor. Yani bu kadar işi abartmaya da gerek yoktur. Resulullah Efendimiz altın yüzük takmış mı? Cevap evet, takmış takmış. Hatta mühür olarak onu kullanmış. Sahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz gördü ki herkes aynı yüzükten bir tane yapmış. Resulullah Efendimiz o altın yüzüğü parmağından çıkarıp attı. Hatta sahabe attı buyuruyor. Bunun yerine gümüş bir tane yapın dedi. Benim yaptığım her şeyi yapmak zorunda değilsiniz dedi. Onu öyle sünnet olarak yapmak zorunda değilsiniz dedi. O mühür, mühür olarak yapmış onu onu değiştirdik, gümüş yaptırdılar bu sefer. Tabi, taklit, taklit edenler yine bu sefer gidip gümüşten yaptılar. Kurtuluş yok yani taklitten. Eğer haram olsaydı, onu takmazdı. Evet, haram demek doğru değildir. Kadınlar gibi süslenmek do doğru değildir. Sadece, yasa böyle ufak tefek şeyler sorun olmaz, mesele kadınlar gibi sözlenmemektir. Aynı şey ipek işinde geçerlidir, evet. Efendim bir izleyicimiz, selamünaleyküm hocam. Sevdiğim biri var, o da o da beni seviyor ama ailemiz razı değil, ne yapmamız lazım? Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun, hayırlı akşamlar demiş efendim. Hayırlı akşamlar. Sevmek çok önemli bir mesele bu hayatta, bu varlıkta sevgiden, sevmekten başka bir şey yoktur. Allah sever, sevmiş ve yaratmış. Sevgisine karşılık istiyor. Aynı şekilde hayatı yaşarken de, insan sevmezse yaşayamaz. Zahiri olarak, yemeği sever, yani buna ihtiyacı var çünkü. Giyilmeyi sever, her halükarda her şeyi sever, sevdiği şeyi ister. Bir de evet, insanın birbirini sevmesi vardır. Bu da Allah'ın farklı bir muamelesi, farklı bir tecellisidir. Önce sevince şöyle anlamak gerekiyor. Allah bana bir şey öğretiyor, sevmeyi öğretiyor, sevmeyi. Hem sevmeyi, hem sevilmeyi öğretip ona tattırıyor. Çünkü Allah kulünü seviyor. Buna karşılık, onun da kendisini sevmesini istiyor. İman bu zaten. Severken, öyle sadece bir kelimeyle değil, bunu ispatlasın istiyor. Bu da abdiyet. Allah bir kulu ona sevdirdiğinde, aşık ettirdiğinde yani, Kur'un oradan neyi anlaması gerekir? Ben Allah'ı seviyorum dediğinde acaba o sevdiğine karşı da o sevdiğine karşı hissettiklerini, düşündüklerini iman ettiği, sevdiği Rabbine karşı da duyuyor mu? Yani bunu da tadıyor mu? Yaşıyor mu? Bunu anlasın diyedir. Yoksa herkesin ile de sevdiğine kavuşması diye bir şey yoktur. Allah'ın bile böyle bir vaadi yoktur. Eğer birini seviyorsa, birbirlerini seviyorsa da doğrusu, bu durumda herkesin onlara yardımcı olması gerekir. Ailelerin onlara destek olması gerekir. Yok ben senin bununla evlenmeni istemiyorum. Sen mi evleniyorsun? Evlenin senin evladın, oğlun veya kızın. Onlar evlenecek. Bir ömür onlar beraber yaşayacak. Bunlar beraber, onlar beraber ebedi hayatlarını kazanacaklar. Hazreti insan olmak için, Çabalarını, gayretlerini sarf edip cennete koşacaklar. Allah'a firar edecekler. Mümince bir bakışın olması gerekir. Sevmediği biriyle bu yolu yürüyebilir mi? Yürüyemez. Hayat cehennem olur. Bu yanlış. Onun için mutlaka her bir kulun, bloğa ermiş her bir kulun kendi hayatı hakkında karar verme hakkı vardır. Söz hakkı vardır. Analar, babalar bu hakkı evlatlarına tanımalıdır. Ah bir sorun varsa fikirlerini beyan ederler. Ben bunu bundan dolayı istemiyorum diyebilir ama tercih senindir. Analar, babalar bu tercihi vermediyse evlatlarına evlatlar gerekeni yapmalıdır. Evet gerekeni yapmalıdır. Ne demek? Her ne demekse artık öyle yapın. Hepsi için bu geçerlidir. Allah onu sorumlu tutuyor. Yani bir sevap işlediğinde defterine yazıyor. Günah işlediğinde deftere yazıyor ki onu sorumlu tutmuş. Ahireti hakkında sorumlu olan biri dünyası hakkında da sorumluluğu taşıması gerekmez mi? Bizim bu sorumluluğu onlara vermemiz gerekir. Aklı yokmuş gibi muamele etmek doğru değildir. Ben senin adına karar veririm demek doğru değildir. Sen onun hesabını göremesin, Bununla beraber dünya hayatını da sen yaşamıyorsun. O yaşayacak. Onun istediği gibi olsun. Onun sevdiği gibi olsun. Olmalıdır. Sevgi, aşk, muhabbet kutsal bir şeydir. Onu ciddiye almak lazım. Kulun kulu sevmesi de yine böyledir. O başka bir şey. Bu bir gönül işi. Gönüle tecelli eden Allah'tır. Evet. Bunu karşılığı olan sevgiye söylüyorum. Karşılığı olmayana söylemiyorum. Evet. O geçicidir. O yer bulmaz zaten. O, eğer bir gönüle gitmediyse orada barınmaz. Geri gelir. silinir, Sonra yok olur o. Ama birbirini seviyorsa, evet, gönülden gönüle yol var. O gittikçe artar ve şiddetlenir. Buna mani olmak zulümdür evet efendim de bir mesaj daha verelim efendim Diyarbakır'dan Yüksel Baran sen benim sabah uyanır uyanmaz gönlümde olanım sen benim gün içerisinde gözümden gönlümden ayıramadığım sen benim varlığın tadına varışım sen benim gönlümü her daim harekete geçirenimsin sen benim doğrunun tadına varışımsın seni çok seviyorum efendim. Efendim pirim sen benim Rabbim'i buluşumsun. Sen tuvaldaki ağaç. Sen Hakkati Muhammediye'nin tecelli ettiği zatsın. Ben sana kurban olayım efendim. Sen Rabbimin zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği zatsın. Sen dostlar bezisindeki dostsun. Allah bizi gerçek manada dost eylesin. Kendisine abde eylesin, eylesin inşallah. Kardeşlerimiz aynı zamanda bizim gönül bahçemizin gülleridir. Kardeşlerimize selam olsun. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra tez inşallah.